Müzekkin nüfus nefislerin terbiyesi KUTBUL ı arifin eşref oğlu Rumi Hazretleri hırka irade ve hırka-i teberrük hakka talip olup hakiki sufi olmak isteyen meşayihin elinden elbisesini giymeli böylelikle hakiki müritlerden olmalıdır. Müritler üç mertebede olurken, iki çeşitte hırka giyerler. Birinci hırka, hırka'yı irade, ikincisi ise hırka'yı ı teberrüktür. hırkay iradeyi, hakiki müride giydirirler. Bunlar, şeyhin huzurundan ayrılmaz, hizmetle meşgul olur. Maksatlarına ulaşıncaya kadar, burada böylece kalırlar. Bunların giydiğine, hırkayı irade denir. Hırkayı teberrük ise, özenene ve özenene özenmeye çalışana giydirilir. Bunlar, kimi şeyhin huzurunda, kimi de işlerinde olur. Hırkayı iradeyi giyen, hep hizmette olur. Şeyhin elinin altında bulunur. Kendisine, hakiki mürit denir. Hırkayı teberrük giyinene ise, özenen, veya, özenene özenmeye çalışan denir. Kişi benzediği kavimdendir hadisine göre, özenen de, sadakati kadar, hakiki müritlerle beraber olur. Hırkayı, şeyhin elinden giymenin faydası nedir? Bunun bir tesiri var mıdır? Yoksa bu, sadece bir özentinin ifadesi midir? Hırkayı, şeyhin elinden giymenin faydası çoktur. En önemli faydası şudur. Hz. Yusuf aleyhisselamın gömleği, Hz. Yakup aleyhisselamın gözlerinin açılmasına vesile oldu. Görmeyen gözleri görmeye başladı. Haberci, Yusuf aleyhisselamın gömleğini getirdiğinde, Yakup aleyhisselamın gözleri birden açılıp gördü. Şeyhin elinden giyilen hırkanında böyle, Talibin kalbine tesiri vardır. Talibin gönül gözünü sevinçle doldurur. Hz. Yakup aleyhisselamın gözleri de bu sevinçle açılmış, görür olmuştur. Arais tefsirinde geçiyor. Diğer tefsir kitaplarında da belirtiliyor. Nemrut, Hz. İbrahim aleyhisselamı ateşe atmak üzere elbiselerini çıkarttırır. Elbiseleri çıkartılınca İbrahim aleyhisselam ağlamaya başlar. Niçin ağlıyorsun diye sorduklarında Hazreti İbrahim aleyhisselam avret yerlerimin görünmesine ağlıyorum der. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam cennetten hemen bir elbise getirip Hazreti İbrahim aleyhisselama giydirir. Bu gömleğin özelliği giyen kim olursa ona uyuyor olmasıdır. Bu gömlekle, hasta şifa bulur, ölü dirilip hayata dönerdi. Bu gömlek, İbrahim aleyhisselamdan sonra, İshak peygamber aleyhisselama miras kalır. İshak aleyhisselamdan sonra da, Yakup peygamber aleyhisselama miras kalır. Yakup peygamber aleyhisselam, bu gömleği gümüşletip, heykel haline getirir. Öylece, Yusuf'un boynuna asar. Bu çok nazik bir gömlekmiş. Kumaşı cennet bezlerindenmiş. Bu gömleği, Ne dokumacı, Ne de terzi dikmiştir. Kardeşleri, Gömleğini çıkarıp, Yusuf aleyhisselamı kuyuya bıraktıklarında, Cebrail aleyhisselam gelip, Boynunda kolye gibi duran bu gömleği çıkarır, Yusuf aleyhisselama giydirir. Yusuf aleyhisselam, kuyudan kurtulduktan bir müddet sonra, Mısır'a sultan olur. Yusuf aleyhisselama, ayrılığından dolayı, babasının gözlerinin, ağlamaktan kölleştiği haberi verilir. Cebrail aleyhisselam, Yusuf aleyhisselama, gömleğini babana gönder. Bunun bereketiyle, babanın gözleri açılır der. Yusuf aleyhisselam, kardeşi Beşir'le, bu gömleği babasına gönderir Yakup Peygamber aleyhisselam bu gömleği gözlerine sürünce görmeye başlar Ey aziz şöyle bil ve inan Şeyhin mübarek hırkası sadık müride verildiğinde şüphesiz müridin gönlündeki hastalıklar şifa bulur Şeyhin bereketiyle bu hırkayı ölü giysedirilir Kapalı gönül gözü açılır. Şeyh müride hırkayı giydirirken, mübarek ellerini hırkanın yakasının içinden geçirip, üç kez tekbir getirmeli, sonra müridin başından geçirmeli. Ey aziz! Müridin, şeyhin hırkasını giymesi, hakkın yardımının yetişmesi demektir. Bu mübarek hırkaya nail olmak, hakkın fazlındandır. Evet, hırkaya iradenin özellikleri çoktur. İnşallah yeri geldiğinde anlatılacaktır.